Bununla alakalı da birkaç konuya değinip bugünkü dersimizi sonlandıralım. Cemaatle ilgili yapılan hatalar, yanlış bilinen bilgiler. Bu birkaç dersimiz. Bunlarla alakalı olacak. İlk husus, bazı ee, kimseler bazı kimseler Evde cemaat yaptıkları zaman, cemaat yapmış sevabı aldıklarını zannediyorlar, özürsüz bir şekilde. Halbuki cemaatle kılınan namaz 25 kat, 27 kat, 25 kat fazilet camide kılınan, camide kılınan namaz, namaza ait. Hani biz burada evdeyiz. 5-6 kişi toplanmışız. 10-15 kişi toplanmışız. Yanı başımızda cami var. Oturalım da gitmeyelim de evde cemaat yapalım. Aynı sevabı alırız. Ee, diyenlerin bir yanılgısıdır bu. Bu aynı şekilde İmam Bukhari'nin görüşüdür. Fukhadan da İbn-i diyor ki ben جما'a bi ehlihi لا ينال ثواbel جما'a İlla ıza kâne li'udrin. Diyor ki i̇bn Kim diyor, cemaate gitmeden evinde ailesiyle, eşiyle, dostuyla misafirleriyle cemaate durur, namazı cemaatle kılarsa, özrü yoksa eğer, mazeret de yoksa, diyor ki, la yenalu sevabel cema'a. Cemaat sevabına ne yapmaz? Alamaz diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bir hadisinde salatu'r fil cemaa tadh'afu ala salati fi beyti ve fi suqi 25 bir kimsenin cemaatle kıldığı namaz evinde ve çarşısında kıldığı namazdan 25 kat daha nedir faziletlidir daha üstündür 25 kat diyor ki alese tusam ve zalike ya bu 25 kat üstünlük diyor ki nereden geliyor? Niye bu kadar ece mustahak? Abdess alır, ahsenal <gülüyor> vücu güzelce alır. Sonra karaca ilermezci, sonra evinden camiye çıkar. La hrijuhu illa sala. Onu evinden, dükkanından bulunduğu yerden namaza çıkaran şey tek şey nedir? Namazdır. Diyor ki Aleyhisselam "Lem bir adım atmasın ki illa rufiyat O atmış olduğu her adımla onun Allah katında bir derecesi ne yapmış olmasın, olunmasın, yükselmiş olunmasın. Ve huṭta anhu biha ve bir günahı ondan affedilip silinmiş olmasın. "Fe izâ diyor ki Aleyhisselam namaz biter de namaz kıldığı yerde durursa, orada oturur zikir çekmeye devam ederse lem tezelil melâiketu tussalli aleyhi. Melekler ona dua etmeye devam ederler. Dedik ki yani bazı melekler var. Müslümanlarla birlikte cemaatte bulunan, camide bulunan melekler. Amin. Ve aynı şekilde amin diyen melekler. Aynı şekilde namaz kılan insana dua eden melekler var. Dua diyorlar. Ne diyorlar? Allahümme salli aleyhi. Allahümme erhammu. Melekler diyor ki salli aleyhi. bu kuluna ne yap? Sena et. Bu kulunu an. Allahümme erhamhu. Allahım ona rahmet et. La yezâli ahadukum fi salâtihi. Ve sizler namazda olduğunuz sürece bu şekilde namazda olmuş olursunuz diyor. Namaz beklediğiniz sürece, yerinizde oturduğunuz sürece. Buradan da anlıyoruz ki cemaat fazileti Nerede arkadaşlar? <gülüyor> Camideki cemaat. İbnül Kayyim Rahimahullah diyor ki وَمَنْ تَأَمَّلَ سُنَّةَ حَقَّدْ تَأَمُّل۪ي Kim diyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine bakar. iyice bakar ve idrak eder, onu anlarsa تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّ فِعْلَهَا فِيْ fil فِي farzun فَرْضٌ عَلَى <الْأَعْيَان> Cemaatle camide, mescitlerde, camilerde namazın kılınmasının farzı ı ayın olduğu ona apaçık bir şekilde gözükür. Sünnetten bunu anlar diyor. İlla li'ârizin yecuzu ma'hu terkul cüm'ati vel cema'a. Şayet bir mazereti varsa bu mazeretinden dolayı cuma ve cemaati terk etmesi müstesna bir insanın ezana duyduğu zaman camiye gitmesi diyor farz aynıdır. Okuyan, gören Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden ne yapar diyor. Bunu anlar. Bunu idrak etmiş olur. Tabi ileride gelecek. Mesela Nebi Aleyhissalatu Vesselam Ebu Hureyre Radiyallahu Anhu'nun rivayet etmiş olduğu hadislerde diyor ki Aleyhissalatu Vesselam "Laqad hamamtu an amura futyati." etrafımdaki çevremdeki genç delikanlı sahabelere emretmeyi istedim, arzuladım. Neyi emredecek Aleyhissalatu Vesselam? "En yecmu hazm el Odun toplamalarını. Emret emretmeyi istedim. Then amlı bil salah. Then amlı bil salah. namaz kılınmasını emredip, fetuam namaza kâmet getirilmesi emredip. Then ahrika ale akwamin la yeshdu na salah. Sonra da bu toplanılan odunlarla namaza gelmeyenleri üzerine bu ateşi tutuşturmayı, bu ateşi yakmayı istedim Cenâb-ı Allah. Demek ki namaza gelmemek öyle bir kusur, öyle bir ayıp ki cezası bu. Tabi bazıları diyorlar ki, nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle demiş ama ne yapmamış onlara? üzerine evlerini yakmamış. O halde cemaatle namaz farz olsaydı gider yakardı. Demek ki yakmadığına göre cemaatle namaz farz değilmiş diyen insanlar da var. İlla bir tarafa çekecekler ya sen bunu adamlara namaz cemaatle kılınmasını farz diye getiriyorsun, zikrediyorsun. O da buradan nereye çekmeye çalışıyor olayı? Yok farz değil aleyhi Aleyhisselatü Vesselam bu adam, bunu söyleyen adam cahil. Hadisin başını, sonunu, devamını, ardını, önünü bilmeyen bir adam. Zira Nebi Aleyhisselatü Vesselam o evde olan kadınlar ve çocuklar olmasaydı diyor. Yani evi yakmamasının illeti cemaate katılmaları farz olmayan insanların o evde bulunmaları Suçsuz insanlar niye yakılsın? Kadınlar, çocuklar. Demek ki yani hadiste ne yok? Böyle kendisine hezan okunduğu zaman camiye gitmeme konusunda delil aramak isteyenlere bir delil yok. İmam Müslim Abdullah ibn Mesut radıyallahu anhudan şu çok değerli sözlerini bize rivayet ediyor. Yani sahabenin ağzından dökülen inciler bunlar. Diyor ki, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh Men serrehu en yelkallaha geden muslimen Diyor ki, kim yarın Allah-u Teala'nın huzuruna Müslüman olarak çıkmak istiyorsa, bundan mutluluk duyarak duyacaksa Fel yusalli hâziye salavatil khams haytuyunada bihinne bu beş vakit namaza nerede ezan okunuluyorsa orada bu beş vakit namazı ne yapsın diyor kılsın. Fe inna Allah şer'a li Nebiyhi sunan el huda ve inni hadi salavat el 5 fi el mesacidi Diyor ki İbn Mesud radıyallahu anh Allah Teala peygamberine Hidayete götürecek yolları ne yapmıştır, beyan etmiştir, açıklamıştır. Doğruya götürecek, cennete götürecek yolları açıklamıştır. İşte diyor bu beş vakit namazı, ezan duyulduğu yerde camilerde kılmak da nelerdendir? Hidayet yollarındandır. Allah ﷻ tarafından Peygamberine gösterdiği hidayet yollarındandır. Wa inna kum la usallaytun fi biyutikum <Sessizlik> kama salla hala almutaklif fi Bakın ne diyor Abdullah bin Asus. Radiyallahu aleyhi Şayet sizler namaza gelmeyen cemaate gelmeyen bir adamın yaptığı gibi bu namazı diye evinizde kılmış olsaydınız peygamberinizin sünnetini terk, terk etmiş olurdunuz. Bu sünnetten gafil olmuş bu sünnetten yüz çevirmiş olurdunuz. ''Velev <gülüyor> teraktum'' Peki ne olur o zaman? Yani sünneti terk etmek ne demek? Hayır Zülüm sende hemen adamın insanın <gülüyor> la havle ve la kuvvete illa billah. <gülüyor> Diyor ki Abdullah bin Mesud ve lev teraktum sünneti nebiyyukum la daleltum. <gülüyor> Dalalete sapıklar düşmüş olursunuz. Sonu hüsran, sonu dalalet. Küçük bir şey gibi gözüküyor. Sonra Abdullah bin Mesud bize o gün sahabenin Düz git. Sahabenin namaz hususundaki gayretini açıklayan şu ifadeleri söylüyor. Diyor ki, Walla kadraayi tuna o gün diyor bizi görseydin o gün bize bakıp bize gö bizi görseydin ashabı kastediyor. Vma yatakallu anha munaf illa munafiqun malumun nifaq. Bu namaza gelmeyenin yani cemaatle namaza gelmeyenin <coughs> Ancak münafıklığı apaçık insanlar olduğunu görürdün. Yani cemaatle namaza gelmeyeni neyle itham ediyorlarmış o zaman? Apaçık münafık. Korkuyorlar bundan. Diyor ki bak, وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي saf. Bazı insanlar, yaşlılar, sakatlar, Ayakları basmayanlar iki kişi arasında iki kişinin koluna girmiş bir şekilde getirilerek ne yapardı? Safa konulurdu. Paket servis. Yani camiye tutup getiriyorlar onları da. Sen evde kıl yaşlısın Şimdi çıkma. Yok. Ne var? O insanlar da ne yapıyor? Cemaatle namaza geliyordu. Bunu i̇mam Müslim sahihinde yapmakta? Rivayet etmekte. Bundan daha açık ve net olan bir delil. İmam-ı Müslim'in yine sahihinde rivayet ettiği bir hadis. Nebi aleyhissalatü ve selama kör bir adam geliyor. Kasım arada da omuz mücadelesi yap. Sağına solma. Uyuyanları şöyle Durmak için omuz mücadelesi caiz. Evet. Diyor ki aleyhissalatü vesselama bir ama adam geldi, bir kör adam geldi. Dedi ki, Ya Resulallah, ليse li qâidun yakûduni iler Ey Allah'ın Resulü, beni camiye götüren bir yardımcım, bir hizmetçim, bir arkadaşım yok. Fesele Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, en yurakhise lehu fe lemmâ vel lâ da'a. Nebi aleyhissalatü vesselam'dan ruhsat istemeye gelmiş. Yani sahabenin nezdinde camiye gelmemek ağır bir şey olduğu için bu da kör. Bu sahabe. Onu camiye götürecek de yok. Hatta hadisin rivayetlerinde yolun dikenli olduğu geçiyor. Yol dikenli. Yani toz toprak yol değil. Şimdi toz toprak yol zor yol. O zaman da toz toprak yol yine güzel. Rivayetlerde geliyor ki ağaçlar var, taşlar var, dikenler var. ve Vesselam'dan izin istemeye geliyor. Yani izin ver de gelmeyeyim cemaate. Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki tamam. Sonra arkasını dönüp giderken çağırıyor tekrardan gel. Diyor ki Ezanı duyuyor musun? Kör adama. Hani onu kendisini camiye götürecek Olmayan. Yolda yürürken ayaklarına taş dikenler batan böyle meşakkatli bir halde bunlar. Var. Ezanı duyuyor musun? O da diyor ki Naam. Duyuyorum. Aleyhisselatü vesselam, Elçi. Diyor ki Fe'ecib. Ne yap? İcabet, İcabet et. Ya böyle bir ruhsat sana da yok. Onun için Anlıyoruz ki arkadaşlar cemaatle namaz farz farzain Şeyhül İsam İbn Teymiyye diyor ki: "Mane'taqada ennes salata fi beytihi afdal min salati el cemaati fi mescidi'l muslimin" Kim diyor? Evinde kıldığı namaz Müslümanların camide cemaatle kıldığı namazdan daha hayırlı olduğuna inanıyorsa fâ inne dâllun Bu adam diyor ki nedir? <gülüyor> dalalet sahibi ve mübtedi bir adamdır. İttifak-ı Müslümanların ittifakıyla. Diyor ki, "Fenne salâta cemaat imma farzun alel a'yân ve imma alel kifâye." Elbette biliyorsunuz ihtilaf etmiş. Cemaatiye farz-ı ayındır ya farz-ı farz kifayedir. Bazıları da sünnet-i demiş. Ama sünnet-i müekkedeyi açıklarken diyorlar ki sünnet-i ama tariki günaha girer. Diyen mezhepler de var. وَاللَّازِمُ kitabı ve وَسُنَّ اَنَّا وَاجِبَةٌ عَلَى الْاَعْيَانِ <gülüyor> Kur'an ve sünnetten gözüken Kur'an ve sünnetten anlaşılan da odur ki bu cemaatle kılınan namaz farz-ı ayındır. Camide kılınması farz ayındır diyor Şeyh Hulusan İbn-i Rahimahullah. Tabii bu meşakkatli bir husus. Allah Teala'nın kolaylaştı, yani kolaylaştırıp sevdirdiği kulları müstesna. İnsan öyle bir hale geliyor ki artık ezanı duyduktan sonra camiye gitmemesi onun için bir eziyet oluyor. Yani ezanı duyup camiye gitmezse sanki sanki büyük bir hüsran, büyük bir Büyük bir hazineyi kaçırıyormuş gibi hissediyor ki öyle. Kaçırdığı şey çok büyük. Evet bu dünyada belki madden karşılığı olmayan bir kayıp gibi gözükse de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde vurguyla ifade ettiği çok büyük bir kayıp. Sahih Bukhari'de Nebi Aleyhisselatü Vesselam yani bu namaza gidip gelmekle alakalı, cemaate gidip gelmekle alakalı o kadar faziletli şeyler var ki bunlardan da bir tanesi diyor ki enne men gada ilel mescidi evraha kim mescide gider gelirse camiye gider gelirse e'addallahu <gülüyor> lehu nuzulen fil cenne kulleme gada evraha her gittip geldiğinde sabahın erken saatinde, öğlenden sonra namaza gidip geldiğinde Allahu Teala her gidiş gelişinde ona diyor cennette birine makam, bir ev hazırlar allah Teala Demek ki cemaat, yani cemaatle namaza gitmeyenin kaybı bu kadar büyük. Gidenin de kazancı bu kadar büyük. Evet, cemaatle alakalı, cemaatin hemmiyeti ile alakalı. Yani bunlar kalbi olan bizi aklıyla ve kalbi hazır olarak dinleyen insanlara yeter. Çünkü büyük bir ibadet. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bizlere bu şekilde zikretmiş. faziletini anlatmış. Ashab da bu şekilde anlamış, vehmetmiş. Bizler de bu sana yapmalıyız. Dikkat etmeliyiz. Konuyla alakalı soru, soru olan arkadaşlarımız varsa Olabiliriz, miyiz? Evet. Caminin mesafesi kaç metreden itibaren şartlıktan diyor. Yani ne zaman, yani cami ne kadar uzakta olursa olur. oranın cemaatine <gülüyor> gitmemizin farz olması hükmü düşer. Anladın mı İsmail abi? Anladım. Kaç metre olursa diyor. Bu metreyle ölçü hesabı yok. Yani sesli geldi mi? Eczan sesli. Ezan sesi geldi şimdi. Mesela diyelim, mesela diyelimiz burada İstanbul'dayız. Çevremizde cam yok. Zeytinburnu, şu anda fındık zaddi. Zeytinburnu'ndaki ezanı duyduk. Oradaki camiye, arada şu anda 5-6 kilometre fark var. Ezanı duyduk ki oradaki camiye e, yetişemeyiz değil. Gitmemiz farz mı değil mi? Ama ezanı duyarsak dediniz. Çıplak sesle okunan ezan. Müslümanların cemaatle namaz kıldığı bir yer var mı? O zaman gidecek. Yakınsa gidecek. Metro hesabı veremeyiz ona. 300 metre 500 metre 600 metre. Şöyle diyecek yani Evinde oturduğu zaman O caminin minaresine O caminin minaresine çıplak sesle bir müezzin çıksa Çıplak sesle bir ezan okusa O sesi duyacak gibiyse O yakınlıktaysa gidecek Ha şimdi biz başka bir ses şey çıkar hocam ben de Amerika'da Manhattan'da yaşıyorum burada uzun kuleler var. Yanımdaki binada okursa duymam. Derse ilim diyor ki yani çıplak sesle normal düz bir sahada, düz bir alanda. Bileceksin ki müezzin ezan okuduğu zaman bu ses sana ne yapıyor? Gelir. Ulaşır. O zaman o camiye gideceksin. Evet. Namaz kılarken ayakların sağ ve solda duran adamların ayaklarıyla bitişmesi bir var mıdır? Evet bu kardeşimize bu sorusunun cevabını zannedersen iki hafta önceki derste vermiştik. Kaçıncı ders oluyor? İki hafta önceki dersimizden bularak ne yapabilir? Bu soruya tavsiyeli ile ayrıntısıyla Sadra Şifa cevap bulabilir. Evet. Cuma gününün başlangıcı ne zamandır diyor. Perşembe gününün akşam Evet. Tabii bu soruyu soran kişinin kastına Önemli olan o. Ne için soruyor? Yani eğer Cuma gusluğu ne zaman başlamaktadır yahut Kev suresini ne zaman okumaya başlarız? Günü. Diye mi soruyor? Günü Perşembe gecesinden itibaren başlar. Yani Perşembe akşam namazından sonra başlar. Ama... Yani cuma gusül hükmü var biliyorsunuz. Cumaya giderken gusül almak bazı ilim ehline göre farz. Yani bu ne zaman olur? Diyor ki ilim ehli bu fecirden sonra sabah namaz vaktinden sonra başlar. Cumaya kadardır. Kehf suresini soruyorsa Kehf suresi aynı şekilde fecirden sonra başlar. Akşam namazı gün batımına kadar devam eder. Sevsin, olmazsa bile namaz farzdır diye sözü doğru mu? Bunu bilmiyorum. Yani ezan olmazsa cemaatle namaz farz budur. Şeyh Hüseyin böyle bir şey dedi.